Bir Söz küçüm programında daha beraberiz. Ben Melda. Ee, bugün e, Van'la ilgili konuşacağız. Hatırlarsanız e, geçtiğimiz aylarda da e, Van'daki konteyner kentlerin durumu ve gündem çocuğun bölgeyle ilgili hazırladığı raporla ilgili görüşmüştük. E, bugün de e, Van Koordinasyon Kurulu'ndan Şemsettin Bakır'la e, ve Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı e, Avukat Gazal Bayram Koluman'la görüşeceğiz. Çünkü e, Van'da bir koordinasyon kurulu özellikle konteyner kentlerinin sorunlarını ele almak için. E, ayrıca geçtiğimiz aylarda Diyarbakır Barosu ve Van Barosu Çocuk Hakları Merkezleri de e, özellikle konteyner kentlerdeki çocukların sağlık sorunları, e, eğitim haklarından mahrum kalmaları ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporun detaylarını da Gazal Hanım'la programımızın ikinci bölümünde görüşeceğiz. E, öncelikle Şemsettin Bey hatta, ...Van Timop temsilcisi olarak koordinasyon kurulunda yer alıyor. Merhaba Şemsettin Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, teşekkür ederiz. Siz şu an sanırım konteyner kenttesiniz. Evet. Ee, öncelikle sizden bu koordinasyon kurulunun kurulma amacını... ...ve şu an aslında bölgedeki son durumla ilgili... ...özellikle konteyner kentlerdeki son durumla ilgili bilgi almak istiyoruz... Ee, ve bir yandan da hani e, yine koordinasyon kurulunun yapmak istediği çalışmalar, e, bazı talepleriniz var. E, bazı noktalarda bugün görüşmeler yaptınız. Bunları da sosyal medyadan evet. takip edebildik. E, bu konularda bir sizden dinleyelim son durum nedir? Evet. Ee, tekrar iyi yayınlar. Bizim ee, Van e, koordinasyon kurulunun amacımız, işte Van'daki teplam zedelerin... E, e, sorunlarına bir çözüm getirmek. Yani e, aslında bu kurul sivil iniciatifiyle doğrudan örgütlenme hedef almış kendine bunu seçmiş. Çok sesli, dinamik yaptıklarıyla kararlı bir e, baskı grubunu oluşturma hedefimizdir. Asıl amacımızda bir tanesi de e, depremzedelere bağış toplayıp dağıtmak değildir. Hı hı. E, hı hı. Devlet ve kurumlarını iki yıldan fazladır buradaki depremzedeleri istismar eden e, sorunlarını e, yerine getirmeyen devletin sosyal devlet görevini hatırlatmak ve buna zorlamaktır. Amaçlarımızdan bir tanesi de budur. Hı hı. E, tabii katılımcıların sivil inisiyatçılarına dayanan bir e, oluşumdur. bütün ile sivil inisiyatçılardan oluşuyor. E, Siyasist partiler içinde her ne kadar e, merkezde e, sivil ortası yasıldır. E, gibi sosyal devlet anlayışından hareket ederek e, özelde aslında Van'da Van konteyn kentlerinde yaşayan ve genelde de işte tüm Türkiye'de evsiz olan ve olanakları olmayan, kendi olanaklarıyla ev yapamayan insanların devleti buna zorlamak ve ev evli olmayan insanlara ev sahibi yapmaktır. Bizim onlaşan da bir tanesi budur. Hmm. Bu koordinasyon konunun dünyasında mazlum der, Van'da mazlum der, insan Hakları Derneği, TİMOV, Van Kadın Derneği, KESK, diz? Gündem çocukları, eee fikir kurulu konfederasyonu, Deprem Dernek, Priadar, eee Hedeke, Hedefe Göç Göçmenlere dair zaman belgesinde oluşmaktadır. Hı hı. Bizim, e, bugünkü e, şimdi şu şu anki son durum bundaki e, medyanla izlemişsiniz. E, bu 117. gündür e, bu vatandaşlar elektriksiz açlık halindeler. Elektrik verilmiyor. Belediyenin onlara e, bir e, 15 gün öncesinde dağıttığı katalitik, tüplü katalitikler ısmarlamasına enerji hiçbir şekilde yok. Çocukları okula gidiyor, Bunlar, bu çocuklar ders çalışanlar çünkü e, ışık yok, e, çok ülken e, şartla ışıklarla e, e, kendi yerlerini aydınlatabiliyorlar. Kontenleri, konten, kontenleri bizim burada çalışmalarımızın önce valilikle görüştük. Kaç defa valiyle görüştük. E, Buna ilgili aslında bu, bu insanlara e, hak ettikleri, devlet, sosyal devlet sayesinde hak ettikleri konu sayısı olmaktır. Fakat acı olan sorunlar da var. Bu olan sorunlardan bir tanesi şirktir, enerjidir. Bu enerjinin bir an önce sağlaması gerekir ki bu insanlara sağlıklı ve Bizler de akılların sağlıklı düşünelim ki ne yapacağımızı ve i̇şte konu sahibi olacaksa nasıl olacaksa bunun yol, çarelerini arayalım. Bunu kabul etmedi valilik. Aslında valilik buna biraz da yakın yani bu işi olmasından da taraftardır. Vali, bana gelen yeni fakat bunun valiliği de tedarikçiler zorlayan bazı siyasi görüşler var. Bugün çünkü biz belediye geçen hafta Van Belediye Başkanı'na görüştük. Dedi ki bu konten kentleri elektriğini Van Belediyesi sağlasın bir şekilde bu insanlara bir çözüm buluna kadar Belediye Başkanı Sayın Bekir bunu kabul etti ve biz eee Van Katadaş e, Müdürü de görüştük. Katadaş Müdürü de e, tamam Belediye bunu kabul ediyorsa bize bir resmi yazı yazarsa e, biz de etiklerini Belediye'ye iade edebiliriz. Adam nasıl bir, nasıl bir resmi yazı istiyorlar acaba? Eee ilk işte, Belediye bizden istediği şey şuydu. Belediye e, Tarif Yusuf'un bu enerji belediye karşılayacak. Faturasını belediye ödeyecek. E, Ban belediyesi de buna istinaden bir aynı, sende kendi şekilde bir yaz yazıyor. Hı -hı. Aradan bir gün geçti. Bir gün sonra biz baktık ki netlikle bağlanmadık. Tekrar kontrol ettik. Hala bağlanmadık. Sorduğumuzdan yok dediler. Sonra tekrar biz e, sözleş müdürüyle görüştük. Neden netlikle bağlamadık? E, bize gerektiğini şu... İşte bizim şirketimiz şirketimizin koşulları vardır. İşte koşullar nelerdir? Bugün de aynı şey, bugün de görüştük. Tekrar Hı -hı. aynı şey ilgilendirdik. Koşullar nelerdir? İşte şekil var, şartlara uyacak bir şeydir. Şekil nelerdir? İşte imar durumu Buna bu imar durumu, tapuları işte yok bu, buna şeydir, dedi ki şimdi bu insan zaten konten kendi yaşıyor. Bu insanların, buranın imar durumu olamaz. Burası bir konten kent. Buranın tapuları olamaz. Ee, Ayın dışında Bunların, abone olma şartları da yoktur. Böylece sen faturan ediyorsun. Ha şunu anlaşıldı ki, satırlarında da şunu ima et atsak, baskısı var. Yani birileri bu siyasi baskı bunların üzerinde. Kesinlikle bu insana elektrik bağlanmayacak, bu insana elektrik bağlandı ama bu insana buradan çıkmayacaklar, ve Bu şekilde bir çözüm. Bize dedi ki bugüne kadar... E, Afat bu konpey kentlere afat erati veriyordu. Yani afat üzerinden söz ama fakına da afat, afat dedi. Afat bunlardan hiçbir şekilde imar durumunun tapularını, abun abunmalar, abunmalarını falan talep etmedi. Peki bu nasıl oldu? İşte orada devlet vardı. Peki burada devlet işin içine devlet vardı. Bu da belediye devlet değil mi? Devlet sayılır mı? Bizden sizin tapu müdürleri biz devletin parçası arası oluşturmadınızız yok devlet hazır devlet kurumları vardı. Biz şu anda onu süreneyiz. Bizler olarak madem ki e, afet şimdiye kadar nasıl verilmişse tekrar bir şekilde bu insanlar elektriğini bağlansın ki bu insanların konu sorunu bir şekilde çözdene kadar. Çünkü bu konu sorunu hemen çözecek bir sorun değildir. Aslında bu de bilincindeyiz. Bu sorun biraz da e, uzun vadeli bir sorun. Eee bunun e, bu bir de sizin aracınızda şöyle bir şey mesaj vermek istiyoruz. Özellikle Van Koordinasyon Kurulu olarak şimdi sağlıklı bir koordinasyon sağlamasının konusunda bizim var. Bundan dolayı da kamuoyundan rıcamız lütfen yapabilecekleri yardımlar şimdilik yapmasınlar. Hakikaten birileri sünsizmal edebilir. Farklı şekilde kullanabilirler. Biz de, bizim de çağrımız medya üzerinde de yaptık. Kaçtaf'a sizin aracınızda aracınızı yapmak istiyoruz. Çünkü sağlıklı bu e, gelecek yardımları sağlıklı bu dependerlere ulaşması için bizim koordinasyon olarak sağlıklı bazı e, kararlarımızı almamız gerekiyor. Ondan sonra biz deriz ki şu, şu eliyle veya şu hesaba veya şu şekilde nasıl görürse e, basıncılığında bunu açıklayacağız. E, peki ben şöyle bir şey soracağım. Bank Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarını ve yürüttüklerini takip etmek için özellikle de güncel bilgilere ulaşmak ee, sosyal medyada bir işte bazı Twitter hesapları vardı, oradan takip edebiliyorduk. Geçen programda da bundan bahsetmiştik. Ee, ama şu an özellikle hani Van'daki son durumla ilgili, konteyner kentlerdeki Facebook'ta hesabımız var. Hı hı. Ee, Van, e, Van Koordinasyon Kurulu diye Facebook'ta da hesabımız var. Oda da takip ederler. Her gün güncel gelişmeleri oraya aktarıyoruz. Yani, yani diğerler takip edebilirler. Facebook'taki Van Koordinasyon Kurulu hesabımız var orada. Tamam. E, Şemsettin Bey e, özellikle çocukların durumuyla ilgili eklemek istediğiniz çünkü hani geçtiğimiz programda özellikle eğitim sıkıntısından e, okullara erişim sıkıntısından bahsetmiştik. E, az sonra zaten Gazal Hanım'la da e, özellikle Çocuk Hakları Merkezi'nin raporu üzerine konuşacağız ama koordinasyon kurulu olarak özellikle sizin e, çocukların aciliyetli ihtiyaçlarının ve e, işte eğitim hakkı, sağlık hakkı ee, barınma hakkı gibi çözümüne yönelik talepleriniz ya da e, önünüzde planladığınız bir şeyler var mı? Şimdi bizim e, frazımız şu, biz aslında ilk etapta bizim talebimiz şu, bu çocuk hakkında bu şartlarda kalmasına bizim gözümüz razı olmuyor. Her ne kadar bu insanların bizim amacımız bu insanların direncini, bu insanların gravürünü kırmak değildir. Öyle bir niyetimiz yok. Fakat çocukların hem eğitim hem sağlık açısından açısındaki problemlerini gördüğümüz zaman da e, bu insana vicdanı olarak kavrulanacak bir durum da değildir. Bu insanlarla konuştuğumuz zaman da aynı şeyi dile getiriyoruz. Şimdi valiliğin bunlara e, önerdiği bir yerlik e, kira bedeli karşılığında işte e, maksimum, e, minimum 180, maksimum 300 TL. Karşılığında kendilerine ev bulsunlar, biz bunlara ev e, vereceğiz. Şimdi bu insanların da e, güvenmediklerini söylüyorlar. Defalarca biz valiye güveniyoruz. Amaçlar işte bizi burada çıkarmaktır. Bizi çıkardıkları anda da bize o, bize o kirayı kesecekler vermeyecekler. Şimdi biz yarın sabah saat 1.30'da Van valisiyle bu konuyu konuşmak için randevu aldık. 1.30'da vali beyle görüşeceğiz. Yine netleşeceğiz. Bu insanlar size güvenmiyor. Devlete güvenmiyor. Ee, size lütfen bunlara bir güvence verin. Bir sözleşme yapın, protokol yapın bir güvence verin. Fakat bu insanların bu şartlarda, bu çocuklar bu şartlarda hem okula gidememel çünkü biz çocuklarla görüştüğümüz zaman çocuklarım bir kısmını artık okullar soğumuş, bir kısmını gittikleri okularda onlara hor gördüklerini söylüyorlar, <gülüyor> işte yaptıklarılarını söylüyorlar. Bir de eğitim görmes şanslarıyor. çünkü gece karanlık eve geldiğim zaman ders çalışacak bir mekanarı yok. Bir de bu sıkıntı vardır. Bu açıdan da yerimiz varken özellikle talat mezden en önemli talatlardan bir tanesi bu olacak çünkü yakstan bu. Çok şey aşam değildir sorun yani bunu artık grip olarak görmemeleri için de bir de şu sorun ama da bedensel ve zihinsel engelliler e, bu konusu kurarak e, bir haftadır biz oları çalışmazdık sağlıklı bir rapor elde ettik o da başka şirkette yaşıyor ben bunların sağlık durumu ne çocuk, çocuk kadın fizika yaşlı erkek Kesin tek tek kadın bunu yarın basınla bunu paylaşacağız bedensel ve zihinsel engellerin ee, yaşam alanları aslında yasa, yasada bağlanmış. Bu insanların e, yaşam alanları kaç metrekare oldu belirlenmiş Aslında devlet bu insanların bu engel çünkü orada birçok e, bedensel ve zilse engelli var. Onları orada tutmakla da bir nevi devlet e, suç işliyor. Yani bu ihlal ediyor. Evet. Çünkü bu insanlar burada yaşama şartları da çok ağır. Çünkü zihinsel bedense engellerin kontrol kentlerde yaşaması Gerçekten bir sıkıntıda sadece çocuk değil. Şemsettin Bey çok teşekkür ederiz. Özellikle son durumla ilgili ve yaptığınız görüşmelerle ilgili aktardığınız bilgilerden ötürü. Umuyoruz ki yarın valilikle yapacağınız görüşmede hem konteyner kentlerde kalan ailelerle hem valilik arasında bir uzlaşı zemini sağlayabilir. Bir sonraki programda tekrar bu konuyu ele aldığımızda umarız çok daha iyi gelişmeleri konuşuyor olalım. Teşekkürler, ee, yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler, ee, selamlar e, oradakilere de. Size de selamlar, iyi yayınlar. İyi çalışmalar diliyorum, hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın. Ee, evet, Şemsettin Bey'den aslında e, Van Koordinasyon Kurulu adına e, son bilgileri aldık. E, hala maalesef durum hiç açı, hiç açı değil ve e, işte... Artan ve zorlaşan hava koşulları, az önce kendisinde bahsettiği gibi çocukların eğitimden soğuması ki bunlar geçtiğimiz programda da konuştuğumuz noktalardı. Çocukların okulda dışlanması, eğitime erişimde oldukça büyük sıkıntılar yaşamaları, adres dayalı kayıt sistemi nedeniyle başka okullarda görünmeleri. Şimdi aslında zaten Van Barıs Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Gazal Bayram Koluman'dan. Geçtiğimiz ay hem oradaki çocuklarla yaptıkları görüşmeleri hem de kendi durum değerlendirmeleri ve taleplerini dinleyeceğiz. Merhaba Gazal Hanım, hatta mısınız acaba? Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Herhalde Şemsettin Bey'le olan konuşmamızı da herhalde dinleyebildiniz. Evet, evet, evet. Yanlış bir düzeltme yapmak isterim. Lütfen Van Barosu Çocuk Hakları Merkezi diziniz Diyarbakır Barosu. E, evet haklısınız çok özür dilerim. E, rapor lütfen. Van Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile birlikte hazırladığınız bir baroydu. Kusura bakmayın evet. çok teşekkürler. Evet eşitansırlar lütfen. lütfen. E, aslında bu geçtiğimiz ay e, hazırlayıp 2-5 Kasım tarihleri arasında Van'da yaptığınız görüşmeler sonucu hazırladığınız ve kamuoyuyla paylaştığınız bir rapor. Evet. Orada talepleriniz de, görüşme notları da her şey gayet net ama maalesef geçtiğimiz bir ayda e, hiçbir mesafe kat edilmiş değiliz konuyla ilgili. E, evet. Biz sizden öncelikle e, raporun sizin de hazırlama amaçlarınızı ve ardından yaptığınız görüşmelerin detaylarını... E, ...çünkü hem valilikle hem de belediye ile sizler de görüşmeler yapmışsınız. E, onların evet. Evet. E, o görüşmelerin sonuçlarını dinleyicilerimiz için sizden öğrensek. Evet. Şimdi şöyle biz Diyarbakır Borusu Çocuk Hakları Merkezi olarak çocuğa yönelik olan e, ihmal ve suistimale karşı mücadele eden bir meslek kuruluşuyuz. E, i̇nsan hakları temelinde e, bütün e, çocuk hak alanında e, hak ihlalleri noktasında yaşanan sıkıntılardı. elimizden geldiğince gücümüzün ulaştığı yerde olmaya çalışan bir meslek kuruluşu. E, Van Erciş depreminin üzerinden de bildiğiniz üzere yaklaşık iki yıl geçti. Hı hı. Basından da her gün takip etti, ettiğimiz gibi konteyner kentte yaşayan deprem sorunlarına bir çözüm bulunamadığı ve yaklaşık 110 gündür devam eden bir açlık görevinin devam ettiğini basından takip ettik. Bunun üzerine Van Barusu Çoluk Hakları Merkezi üyeleriyle beraber ortak bir saat çalışması yaptık. Demin de belirttiniz saat çalışmasının 2 Kasım ile 5 Kasım arası yapıp raporumuzu hazırladık. Burada neler gözlemledik ki Van merkezde yaklaşık 4 tane konteyner kent mevcut. Demin Şemsettin Bey'in de belirttiği gibi şu an aktif anlamda 110 tane aile hala burada hayatını sürdürmeye, zor koşullarda sürdürmeye devam etmekte. Biz ekip olarak buradaki 85 tane çocukla görüşme şansımız oldu. Şimdi o kadar soğuktu ki biz gittiğimizde Kasım ayıydı. Bu kadar e, soğuk havaların hakim olmadığı bir dönemde, biz o zaman bile donduk orada. Yani sahne çalışması yaparken oldukça zorlandık. E, her bir e, konteyner e, ev içerisinde yaklaşık 8 ila 13 kişilik aileler varmakta. E, toplamda 20 metrekare bir alan burası ve Eylül ayından beri devam eden bir elektrik kesintisi. Ee, tabii bunun sebebi bildiğimiz gibi e, Başbakan'ın e, Van deprem dağıtılan toplu konutlardan sonra geri kalan deprem zedeleri, konut vermeyeceği yönündeki açıklamasına mütakip. Van valiliği de e, burayı tahliye etmek adına e, hem su kesintisi hem de elektrik kesintisine başlamış Hı. durumda. Aileler ciddi anlamda barınma sorununu yaşadıkları gibi kentlerdeki elektrik ve su kesintisine mütakip. Ee, sağlıklı beslenme koşullarının oluşmadığı, e, elektrik olmadığından dolayı e, ısınma sorunları veremedikleri, e, çocukların çok ciddi anlamda e, donmak ile karşı karşıya kaldıklarını, e, soğuk aldımlığı, bronşik, zatüre gibi ciddi sağlık problemleri olduğunu, e, eğitim öğrenim haklarının ihlal edildiğini e, ki demin Bey de paylaştım. Ee, çocuklar e, bulundukları yerden çok daha uzan me uzak mekanlardaki okullara gönderilmekte. Servis ücretleri çok ciddi e, sorunlar yaratmakta. Birçok aile servisi veremediği için çocukları yürüyerek götürüp getirmekte okullarına. Yakındaki okulların bir kısmının e, polis ve asker yani çocukların daha çok gittiği okullar olması sebebiyle çocuklar ötekileştirilmekte. Ee, bu anlamda okula karşı ciddi bir soğumalar yaşamakta. Yani okula gitmek istemeyen çocuk sayısı çok fazla. Hı hı. gedileri elektrik kesintisinden dolayı mum ışığında ders çalışmak zorunda olup artık e, bu acıyı yaşamak istemediklerini, okuldan soğuduklarını, e, başarı düzeylerinin oldukça düştüğünü ki bu anlamda e, hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf ülke olan ülkemizin bütün sözleşmenin ilkelerini ihlal ettiği kanaatine vardık. <gülüyor> Anayasadaki eğitim hakkı, yaşam hakkı, konut edinme hakkı, ayrımcılık gözetmeme ilkesi bu ilkelerin tamamının ihlale uğradığını gözlemledik. Ve bu gözlemler neticesinde Van Valisi bir görüşme alabildik. Ki biz 5 Kasım'da görüşmeyi aldık. 5 Kasım'a kadar yaklaşık 2,5 ay boyunca Van Barosu, Van Valiliğinden görüşme teklifi e, taleb, talebinde bulunuyor. Bu talep kabul edilmiyor. E, demek ki bölge içerisinde kısmen de Diyarbakır Barosu'nun artık e, biraz daha mı etkin rolü mü desek bu talebimiz kabul edildi. Birlikte görüşmeyi aldık. E, maalesef çok net bir şekilde bize söylenen şey e, Başbakan'ın konut vermeyeceği yöndeki açıklamasından sonra kendilerinin de bu kararın arkasında durmak zorunda oldukları ve hiçbir şekilde elektrik ve su kesintilerinin giderilmeyeceği yönünde ciddi bir tavır gösterdiklerini bizimle paylaştılar. Ve daş yetkilileriyle görüştük, valiliğin elektrik kesintisi yönündeki talimatlarının olduğunu ki artık özelleşme kaynaklı olarak da elektrik faturalarının ödenmemesi gerekçesiyle kesmek zorunda olduklarını söylediler. Oysa belediye başkanı bir Bey'le yapılan görüşmede e, ki demiş Şemsettin Bey de aktardı hı hı. E, elektrik fatura bedelini ödemeyi belediye üstlenmeyi üstleneceğini söylemesine rağmen şu an direnmesi tamamen hükümet e, yanması çirkin bir politikanın sonucu olduğunu düşünmekteyiz. Konteynö e, kentte yaşayan çocuklar e, devlete karşı de dehşet öfkeli e, oldukça statikleşmiş. Ee, ...sosyal kültürel alanları ellerinden alınmış... ...çocuk oyun alanları ellerinden alınmış... E, ...etrafta su birikintileri... ...kanalizasyon... E, ...atıkları... E, ...ev içerisinde... ...ocak kullanamama kaynaklı dışarıdaki... ...kurulan taş ocakları... E, ...kaynaklı olarak çocuk... ...bedenlerinde yanmaların <gülüyor> gerçekleştiği... E, ...etüt alanlarının... ...kütüphane alanlarının ellerinden alındığını... E, ...hani siz tahliye etmek için... E, Devletin yapabileceği bütün kötü koşulların orada oluşturulmaya çalışıldığını gördük. Ee, ve oraya arkadaşlarımızın birçoğu sayı çalışması yapan şu an kendinden utanır durumdalar. Yani biz evimizde oturup rahat rahat ısınırken onlar ne yapıyor diye uyuyamaz hale geldiler. Ki biz sadece üç günlük bir sayı çalışmasının sonucundan bahsediyorum. Oradaki yaşayan ailelerin ve çocukların yaşadığı travmayı artık düşün düşünebildiğiniz kadar. Yani geçtiğimiz programda da aslında bütün bu noktaların altını defalarca çizmiştik. Çok büyük bir özellikle çocuklara yönelik, tüm oradaki yaşayan insanlara yönelik ama özellikle çocuklara yönelik çok ciddi hakihlerleri gözümüzün önünde oluyor ve aslında olmaya devam ediyor. Sizde raporu yayınlayalı bir ay oldu. Maalesef henüz Hiçbir adım atılmadı ve aslında e, durum her geçen gün yani biz bir önceki programı yaptığımızda bir buçuk ay önceydi evet. siz raporu bir ay önce yayınladınız evet. e, ve henüz yapılan e, hiçbir şey yok aslında sizin raporun sonunda e, talepleriniz de var ve e, gayet kabul edilebilir ve makul talepler geçtiğimiz programda da bunun altını çizmiştik. Ee, çocukların sorunu ailelerin sorunlarından bağımsız düşünmek mümkün değil belki onu da aktarabilirsiniz çünkü e, valiliğin uh -huh. e, çocukları alıp yurtlara yerleştirmek gibi bir sanırım e, önerisi evet. olmuş evet. Ee, ki evet. bu çocukları aileden ayırmak özellikle de bu koşullar hiç kabul edilebilir bir şey olmasa gerek. Evet, evet. Ama e, belki talepleri de sizden duymamız mümkün olur. E, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biz e, değerlendirmelerinizi ve önerilerinizi de alalım mı? Gazalım. Evet. E, şimdi şöyle, oradaki temel hak ihlalleri noktasında tabii ki insan hakları ihlali temelinde, genelinde çocuk hak ihlalleri bariz. E, barınma hakları ihlal e, edilmiş durumda. Derhal bu ailelere karılıcı bir e, konut sağlanması gerektiğini inanmaktayız beslenmelerini sağlıksız günde bir öğün yapan çocuklarının olduğunu, hatta çoğu kez beslenemediği için okula gidemediği, derste uyuyakaldığını söyleyen çocuklar var. Beslenme sorunlarının derhal ve acilen kalıcı sorunlar elde edilinceye kadar giderilmesi gerekmekte. Ee, okullarda ötekileştirilmesi yönünde ya kalıcı konutlar edinene kadar konteynerlara en yakın okullarda e, ve psikolog destekleri sunulması gereken e, koşulların sağlanması gerekmekte. Elektrik ve su kesintisinin derhal giderilmesi, kalıcı konut verilinceye kadar giderilmesi gerekiyor. E, bu arada e, yaşanılan bu sorunlar kaynaklı ki bildiğiniz gibi en büyük sorun ekonomik sorunlardır. Ekonomik sorunlar kaynaklı aile içi şiddet e, ciddi boyutları varmış durumda. Bir kısım çocukların anne veya babaları tarafından terk edildiğini e, öğrendik ya da Açlık görevindeki anne ve babalarının açlık görevi için oluşturulan ayrı bir alan var. Oradayken evde tek korktuklarını, baba ve annelerinin bir daha dönmeyeceği korkuları var. Bu anlamda çok ciddi anlamda psikolojik tedavi ki daha deprem kalıntıları temizlenemeden, hafızalarından silinmeden... Böyle bir travmayla karşı karşıya kalmaları ciddi güvensizlik oluşturmuş durumda. Hem devlete karşı, arkadaşlarına karşı, valiliğe karşı bu öfkelerini ve doğal olarak gelişen bu öfkelerini dindirebilmek için mutlak suret ruhsal tedavilere başlanması lazım. Soğuk kaynaklı bedensel sağlık salonlarının giderilmesi, düzenli olarak sağlık taramalarının yapılması lazım. E, temel anlamda bunlar ve bunun için de kurulan koordinasyon kuruluyla bizi e, haftanın itibariyle iletişim haline geçtik yanlarında olacağımızı e, ve her türlü hukuki e, savaşında yanlarında olacağımız noktasında kararlıyız. Evet. Ha, bu arada şey demin e, çocuk hak ihlali noktasında şey söylediniz ailelere verilme noktasında hı hı. ki biz... E, e, bu arada e, Gazal Hanım e, programımızın sonuna geldik. E, özür dileyerek sizden hızlıca e, bu konuya da değinip... Hemen onu söyleyeceğim. E, biz e, devletin üstüne düşen sorumluluklar noktasında sosyal devlet ilkesi olma noktasında... Çocuk hak alanında yapabileceği desteklerde öncelikle aile bütünlüğünü sağlayarak hı hı. çocuğu aileden koparıp yurtlara yetiştirmek bir çözüm değildir. Ve asla bunu savunmuyoruz. E, bu anlamda derhal e, aktif sorunlar ve kalıcı sorunların e, yapılması için ortak hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, özür diliyorum bölmek zorunda kaldığım Estağfurullah, için. Estağfurullah lütfen. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim duyarlılığınızı. Ee, biz de teşekkür Güzelimler. ederiz. Hem e, detaylı çalışmanız için hem de programımıza konuk olduğunuz için. Ee, Bir Söz Küçüm programının da aslında bu haftada sonuna geldik. Umarız e, tekrar Van konusunu ele aldığımızda Van'la ilgili çok daha iyi gelişmeleri e, burada e, sizlerle paylaşacağız. E, ya, canlı yayın masasında teknik destekle Feryal'de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Ee, Şemsettin Bey ve Gazan da bir kez daha teşekkürler. Hoşçakalın. Söz küçün.